أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أدانى لهذا وما كنا لنهتدي لولا الله وما توفيقي وإتصامي إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاؤون إلا أن يشاء الله الأول الله الظاهر والله الباطن الله فمن كان في الله فمعينه في الله Rab ağuz bükmen hem zatı şeyatın ve ağuz bükar beni yahzurun Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Öl. Merbabu s-ma'at ve al-ard. Öl. La. Öl. A-fat-hastum min dounhi abliyal. La yemlakunun i-anfus him n-fa'ın ve la z-rra ila akla. Yıصدق الله العظيم. Salawatüllâhi r-Rahmatu l-Lâhi min barikatı. 16. ayeti kerimesinde kaldık. Sure-i Rahmet 16. ayeti kerime. Kul Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki Rabbimiz Efendimiz ve selamı muhatap almış. Efendimiz ve selam Rabbimizin hükümlerini bize bildirmiştir. Kainatın sahibi Allah'tır. Allah Celle Celaluhu burada yarattığı mülkünde İnnallâhe yehlukû mâ yeşâ ve yahtar Dilediğini yaratır ve seçer. Bu yarattıklarından işte insanoğlu. İnsanoğlundan da Mevla peygamberleri muhatap seçmiştir. Ordu komutanı vardır. Ordu komutanı bölük komutanına talimat gönderir. Talimatı gönder, alan bölük komutanı da oradaki bölüğünde veya alayda ne kadar asker var? Bin tane. Onlara talimatı verir. Yani... Oradaki muhatap bir kişiyi muhatap alır. Patron bir tane müdürü muhatap alır. Müdür de bin tane işçiye talimatı söyler. Şu yapılacak. Misal. Kainatın sahibi Allah'tır. Allah Celle Celaluhu insanoğlunu yarattığı gibi çok yarattığı mevcudatlar, varlıklar var. Peki. Mevla tale Habibine kul söyley, habibim. Tarafımdan ilan et. Men Rabbus semavati ard. Göklerin Rabbi kim? Bu kainata alem deniyor, alem. Alem Arapça'da bayrak demektir, alem. Alem, bayrak, ülkemizin bayrağı dalgalanıyor. Peki, kainata alem deniliyor. Bu bayrağı Allah ben dalgalandırıyorum. Başka bir ortak bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Soruyor Allah. Göklerin Rabbi buraları yaratan. Adam diyor ki bu iş yeri bana ait. Yani bir başkası da demiyor ki yok bana da ait demiyor. Yani o ona aittir. Mevla bu kainat bana aittir. Buradaki tasarruf benimdir. Ve hükümleri ben koyarım. Buyuruyor. Rabbus semavati göklerin Rabbi vel ard yerin Rabbi kimdir? U'l Allah. O Allah'tır. Sahibi Allah'tır. Sahibini tanıyacaksın. Yani neredeysen oranın sahibini tanıyacaksın. Bir ülkede yaşıyorsan kuralına uyacaksın. Kuralına uymadığın zaman sana cezai müeyyide uygularlar. Yani Allah'ın mülkünde yaşıyorsak o zaman mülkün sahibi odur. Bir müessesede olan kişi o müessesenin kuralına uyar. Kul fettehztum fettehztum edindiniz mi mindunihi Allah'tan başka evliya dost. Yani Allah'tan başka Kendinize dost mu ediniyorsunuz? Size yardım edecek, size destek verecek hayatınızı vesaire. Bunu yapabilecek bir dost mu var? La yemilikune onların malik olma imkanı yok. Onların malikiyeti yoktur. Li enfusim kendilerine nefan, kendilerine faydası yok. Yani insanoğlu İslam'ın dışında bir sürü yollar efendim söylemler bir şeyler geliştiriyor. Tamam da o bahsettiğinin kendine faydası var mı? Sana bir faydası var mı? Yani senin canını iade edebilir mi? Malını iade edebilir mi? Gökleri tutabilir mi? Mevla soruyor. Mülkün sahibi soruyor. Adam diyor ki bu fabrikanın sahibi benim. Efendim benim dediğimi yapmıyorsun. Sana burada çıkış vereceğim. Yok filancayı çağırın filanca. Ya böyle bir şey yok. Buranın mülkü sahibi benim. Yani Allah Celle Celaluhu kainatın sahibidir. Kainatın sahibinin de bir ortağı yok. Ve onun dışındaki bütün mevcut yaratılmıştır. Layimliküne malik olamazlar. Liyan kendilerine nef an fayda ve la darra bir zarar. Qul hel yestebil aama ve basir hiç görenle Allahı görmüş, Peygamberi görmüş, dini görmüş, niçin yaratıldığını görmüş, bastığın toprağın kendisine ait olmadığını görmüş ve Allah'a kulluk yapmasını görmüş. Görmeyen Allah'ı tanımıyor, Peygamberi tanımıyor, niçin yaratıldığını bilmiyor, nefsini tanıyor ve Allah Celle Celaluh'unun dışındaki yollara imtisal edip oradan bir kurtuluş arıyor. Kör, hiç görenle görmeyen bir olur mu? Birisi yolu görüyor, öbürü ise önündeki çukuru görmüyor. Ayağını atınca efendim, kilometrelerce uçurumdan aşağı yuvarlanacak. Kö görenle görmeyen bir olur mu? Lakin görmek iki şekildedir. Bir göz Kafa gözü görüyor, gönül gözü görmüyor. Kör. Öbürünün kisi ise kafa gözü görmüyor ama gönül gözü görüyor. Buradaki bildiğimiz kör ve bildiğimiz e, gören manası değil. Yani iki, iki tane göz vardır, iki tane kulak vardır. Haddi zatinde dört tanedir. لَا تَعْمَلْ اَبْصَرْ وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِفِ السُّدُرْ Allah bilir ki kafa gözü kör olmaz. Gönül gözü kör olursa. O zaman o bir işe yaramıyor. Kafa gözü görüyor, gönül gözü kör oluyor. İşte o tehlikelidir. E. Demek ki iki tane kafa gözü, iki tane gönül gözü vardır. Dört tane göz var. İki tane kafa kulağı, bir de iki tane gönül kulağı vardır. Gönül kulağı duyarsa hakkı duyar. Kafa ku kulağı duyuyor. Allahu Ekber. Haydi gel namaza. caminin önünden gidiyor adam. Yani kafa kulağı duyuyor, gönül kulağı duymuyor. Evet. E E-M... Hel testevil zulümat, karanlıklar, Allah'a gitmeyen bütün yollar. Adam bir sürü isim sayıyor. Şöyle büyük adamız, böyle büyük adamız, böyle çağdaşız, böyle moderniz, böyle şuyuz. Tamam Tamam da bu seni cennete götürür mü? Allah Celle Celaluhu senden razıyım der mi? Karanlıklar. Ve nur, Allah'ın yolu. Bunlar hep aynı mı? Değil. Emce'alu, yapıyorlar mı, kılıyorlar mı? Lillahi Allah'a, şürekâ ortaklar. Allah ortaklar mı yapıyorlar? Allah ortak mı kılıyorlar? Halekû, <gülüyor> yaratıyorlar. Yani yapıyorlar. İnsanoğlu bir şeyler yapıyor. İcat ediyor, bir şeyler yapıyor. Ke halkıhi <gülüyor> Allah'ın yaratması gibi. Feteşâ behel, halku aleyhim. Kendi yaptıkları, ya efendim Allah'ın yaratmasına mı benzetiyorlar? Mesela, ressam, resim çiziyor veya heykeltıraş onu yaparken... Orada e, onun efendim gölge düşümünü falan yapıyor. Aynı o canlıya benzetiyor. Adam diyor ki yaratıcı özelliğim. Yaratıcı özelliğim diyor. Ortaya çıktı diyor. Şimdi o kalem de Allah'ın, o boyada Allah'ın, o efendim e, kağıtta, tuvalde neyse artık o da Allah'ın. Hepsi Allah'ın. Yani Allah'ın yarattığı malzeme ile bu işi yapıyorsun. Bir de Allah'ın verdiği kabiliyet ile. Bunları yapıyor. Mevla Teala insanları diğer canlılar gibi, dört ayaklı gibi yaratsaydı. Yani insana garip geliyor ama Allah böyle yaratsaydı. Hayvanlar alemi ağzıyla tutuyor, ağzıyla parçalıyor, ağzıyla yani tek yapabileceği bu, diğerlerini kullanamıyor. Mevla ona öyle bir özellik vermemiş. Efendi kuşlar mesela gagasıyla yakalıyor, gagasıyla parçalıyor, gagasıyla yiyor. Mevla insanı da yani her bir yaratılış bize ait değil ki. Mevla vermiş, kullarım siz yaptıklarınızı Allah'ın yaratması gibi mi zannediyorsunuz? Öyle mi efendim bunu kabul ediyorsunuz? İşte o ressamlar, heykeltıraşlar bizim yaratıcı özelliğimiz var demeye getiriyorlar. Söyle Mevla Teala madem yaratma özelliğiniz var, yaratın o zaman. Kıyamet günü de diyecek, ruh verin o zaman. Hadi bak o taşı, o efendim resmi dirilt o zaman diyecek. Onların ruh hali öyleymiş. Kur'an'da, hadis-i şeriflerde bize haber veriyor bunları. Burada da başka şeylerden bahsediliyor. Yani dünyadaki bütün insanların özünde mesela yaratıcı özelliğimiz kelimesinin çok kullanımı, çok tehlikeli bir kelimedir. Yaratmak Allah'a mahsustur. Allah Celle Celaluhu dışındakiler yaratıcı değildir, yaratılmıştır. Yapılan hepsi de efendim insanın el emeği gözlüğüyle ortaya koyduğu bir nesnedir. Orada yarattığı bir şey yok. Yaptığı şeylerin hepsi Allah'ın yarattığı maddeyi şekillendirmek veya bir şeyi bir tasvir getirebilmek. Onlar yarattık yaptıklarını Allah'ın yaratmasına mı benzetiyorlar? Kulillah ki Allah haliqu kullu şey. Kur'an cevap veriyor. Her şeyi yaratan Allah'tır. Her şeyi yaratan Allah. Yani insanoğlu yaptığı her şeyi onu da Allah yaratıyor. Elindeki kalemi de, elindeki maddeyi de, yaptığın makineyi de Efendim ortaya çıkarttığın eseri de o maddeyi de Allah yaratıyor. Yani dünyanın dışına çıktığımız zaman efendim Merkür, Venüs, Jüpiter, Mars, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton bir sürü gezegenlerden bahsediliyor. Efendim uydulardan bahsediliyor vesaire. Şimdi bakıyoruz dünyanın dışındaki o diyelim ki Satürn olduğu gibi gaz kütlesi. Güneşin kendisi olduğu gibi gaz. Böyle bir ayağını basacağın bir hacim yok. Yani ee, bir madde değil acayip bir şey olduğu gibi gaz kütleleri gö göklerde görülen yıldızların ilk serisi hep gaz kütleleri yani efendim e gazlardan atomlardan oluşan ve bir araya gelmekle de saydan parlak bir cisim haline geliyor vesaire Mevla yaşanacak bir hali dünyaya yaratmış dünyada da e sadece su ve çamur toprak yaratsaydı hiçbir element olmasaydı Yapabileceğim yine bir şey yok. Çamur ve su. iki madde var. Toprak var. Demir yok. Manezüm, çimento vesaire. Hiçbir şey yok. Yok. Sadece toprak. Ne yapabilirsin? Uçak yapabilir misin? Ne yapabiliriz? Hiçbir şey yapamayız. Ullillahü Allah haliku şey Her şeyi yaratan benim diyor. Her şeyi yaratan o. Bir defa insanoğlu yaratıldığı yeri görmeli. Ve Allah Celle Celaluhu bizi yarattığı bu ortamın Özelliklerine uygun yaratmış özellikler vermiş duyabileceğimiz görebileceğimiz anlayabileceğimiz denizdeki bir balığa oradaki özelliği vermiş Atlas Okyanusu'ndaki balina Hint Okyanusu'na oradan ses gönder çuh diye ses gönderiyor Onu da oradaki özelliğe göre yaratmış yani bin kilometre iki bin kilometre Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna ses gönderilemez ama Mevla oradaki canlılara o özelliği vermiş. Onu, o lazım onu vermiş öbürüne o lazım onu vermiş bir leylek buradan uçuyor Afrika'ya gidiyor 3000 kilometre gidiyor e tekrar gerisin geriye geliyor i̇şte uçakla bakarken nerede burası tanıyamıyorsun bir leylek peki gidiyor 6 ay kalıyor orada uzun zamanlar kalıyor tekrar geliyor ağacın üstünü buluyor nasıl buluyor e olacak iş değil bu insana normal gibi geliyor ama değil Allah ona da Efendim lazım olan özelliği vermiş. Akıllıyım diyen insan efendim adresi 50 defa soruyor. Bulamıyorsun. Bakamıyorsun. Tanıyamıyorsun. Ama leylek nasıl tanıyor? Ha? Kuş beyni diyorlar ama kuşun beyni efendim e, acayip. Adresi kimseye sormuyor. Yere inip de Ahmet Bey şu adres neredeydi? Bu ağaç neredeydi diye sormuyor. Kurban olduğum Allah'ım. Halik'u <gülüyor> kulli Her şeyi yaratan Allah'tır. Allah her yarattığına... Oradaki özellikleri vermiş. Demire sert olma özelliği vermiş. Orada işe yarıyor. Öbürüne vesaire. Ve huvel vâhidul O tektir. Her şeye gücü yeten Allah'tır. Peki. 17. ayete geçiyoruz. Enzele minessemâ ima'en. Bu ayeti kerime, özetini baştan söyleyeyim. Bu ayeti kerime Kur'an-ı Kerim'de Dikkat çeken ayetlerden bir tanesidir şu şekilde madenlerin eritilmesi ile ilgili Kur'an-ı Kerim burada bize bir incelik veriyor bütün madenlerin eriyeceğinden bahsediliyor bir ikincisi madenler eriyince üstüne köpük çıkar köpük üste gibi görülür üst üste görülüyor fakat atılıyor çöp olarak esas ham madde aşağıda kalıyor kafir köpük gibi üste görülüyor Atılıyor, ham madde esas Müslüman işe yarıyor. Özet. Enzele indirdi minessemâ-i. Mevla Teala buyuruyor ki gökten mâ en su. Fesâlet evdiye. Vadilerden aktı. Vadileri bir kaderiha. Miktarınca vadiler doldu ve vadilerden akmaya başladı. fehtemele seylû. O seil seller yüklendi. Zebeden, köpük, rabiyen. Akan üstten akan köpükler yani su aktığında üstte tortular oluşur köpükler oluşur zebet yani köpükler tortular rabiyen akan üstten akan köpükler ve mimma yuqidun nokta şimdi burada suyu altta köpükleri üstte birinci madde bu iki ve mimma o şey ki yuqidun ateşi yakarsınız buyuruyor yuqidun aleyhi finnar yani ateş tutuşturuyorsunuz niçin iptighil ya süs eşyaları elde edeceksiniz mesela e, demir işte altın işte bin derecede e, ısıtılıyor ondan sonra e, eriyor eridikten sonra onu efendim döküyorlar e, işte demir 1200 derecede eritiliyor eridikten sonra su gibi oluyor ve su gibi onu kalıplara döküyorlar o istediği şekle getiriyorlar. E. Yani Mevla Celle Celaluhu buhar, ondan sonra sıvı, ondan sonra katı. Yani e, suyu ele alalım, su. Buhar, ondan sonra sıvı, ondan sonra buz katılaşıyor. E, yani buhar, ondan sonra sıvı, ondan sonra katı demir haline geliyor. Bütün maddeleri Mevla Teala bu hale getir Toprak ateş, su hava dediğimiz. Yani toprak, ateş, işte ondan sonra su sıvıya dönüşüyor. Sonra hava havaya dönüşüyor. Bütün madenler... Özellikleri bu. Dört, yani toprak dediğimiz zaman bütün madenlerin ortak noktası olarak telaffuz edilir. Yani bildiğiniz toprak demek istenmiyor. Yani bütün madenlerin katı hale gelmesi toprak. Ateş, efendim işte e, ateş gibi erimesi, su ondan sonra hava buhar haline gelmesi. Buhar oluyor. Peki, bu değişkenlik devam ediyor. Sudan çok kolay anlaşılıyor. Su, buhar. Yani göklerde mesela bulut, o bulut bir yağmur yağıyor, efendim toprağı bir, yarım metre su yığılıyor. Orada nerede o deniz? Güneşin altında deniz var. İşte bahsettiğimiz deniz buhar. Sonra efendim su, ondan sonra da buz olunca da e, katılaşıyor. Bütün maden meseleler bu. Yani bir çilek bile efendim e, katılaşmış su olduğu gibi su. Ve canna minel maik şeyin hay. Çok özet gitmeye çalışıyorum. Bu meselelerle alakalı da çok uzun uzun anlatılmış. Yaratan Allah yarattığını biliyor ve yarattığını bize tanıtıyor Kur'an-ı Kerim. Yani Kur'an-ı Kerim'de işte fizik, kimya var mı vesaire hepsi var. Çünkü fiziği de yaratan, kimyayı da, astronomi, jeolojiyi hangisini yani, de yaratan Allah'tır. <gülüyor> yaratan Allah bilmez mi? Bilir. <gülüyor> o her şeyin künhünü bilir, haberdardır. Kur'an-ı Kerim'de bunların hepsi özetlenmiştir. Yani müfessirler tarihte bunlar hepsi anlaşılmış. Yani tahavvül dediğimiz reaksiyon, kimyadaki en önemli meseledir bu. Bunlar hepsi anlatılmış. Bunlar efendim izah edilmiş. Burada diyor ki ''Meta'an zebedün mistu ''İbtigâ hilye'' ''Süs elde edersiniz.'' Yani bir insan ne yapıyor ondan? Bir maden elde ediyor. Kapkaçak yapıyor vesaire yapıyor. Bir sürü e, altın, gümüş işlemeleri yapıyor. ''Meta'an'' Ev metain diyor veya bir meta edinirsiniz kapkaca edinirsiniz. Zebedün mislu tekrar yukarıda anlattım Mevla buyuruyor ki aynı şekilde bu madenleri eret erittiğinizde madenin aslı aşağı çöker. Üstüne bir zebet köpük oluşur yani posa oluşur. Kezalike işte iki madde. Şimdi Mevla buyuruyor ki kezalike işte bu şekilde yabori billahul hakka vel batil. Allah hak ve batılı böyle misal verir. Yani su asıldır köpük atılır efendim maden altta çöküyor asıldır yani Müslüman köpük üste gibi görülüyor cfa diyecek efendim çöpü posası işte hak altta gibi görülüyor işeye lazım olan batıl üste gibi görülüyor kedalike ydırbullahu Allah elhakka ve el batıl hak ve batılı böyle misal veriyor nasıl devamı kendisi açıklıyor femmed zebe zebet femez zebedu Zebede, yani e, köpüğe gelince, posaya gelince, cürufa gelince, yani çöp. E, Feyeze bu atılır, cüfa, cüfa işte tam net ifadeyle çöp olarak, posa olarak atılır. Ve emmâ mâ yani kafir üste, öyle buluyor ki atılır, bir işe yaramıyor. 19 Haçlı Savaşı saldırıyor çöp gibi, e, ecdat onların hepsini çöpe attı. E, onun için Allah şanlı ordumuza da zaferler nasip eylesin, din için mukaddesat için, Allah için, insanların, mazlumların e, canı, selameti için mücadele veren efendim, e, onlar hak oluyor. Öbürleri cufa çöp oluyor. Ve <gülüyor> zebedu efendim o çöpe gelince, posaya gelince feyaze bu atılır cufa çöp olarak. Ve <gülüyor> insanlara fayda verenin. Yenfau <gülüyor> fayda veriyor ennas insanlara. Feyemküsu fil ard o yeryüzünde yani o kalır efendim o şeyin altında özünde kalır. E, eritilen madde aslını adam muhafaza eder üstündeki köpüğü atar. posasını, curufunu atar. E, yani bir altın işlemelerde de aynıdır. O köpüğü vesaire atılır. Kezalike yedribullahul emsal. İşte Allah böyle misaller verir. Kezalike böylece yedribullahul emsal. Misalleri Allah böylece verir. Yani özet olarak anlatacak olursak e, vadilerden akan sular üstünde posalar oluşur, köpükler oluşur. Bir maden eritildiği zaman hangi maden olursa olsun aslı aşağı doğru çöküyor ve posası yukarı doğru çıkıyor. Allah Celle Celaluhu bilir ki işte bu hak ve batılın misalidir. Efendim Hak altta, altta çöker gibi görülür, kafir üste gibi görülür. Kibir ve gururundan, gönültüsünden, patırtısından aynısını yaşıyoruz. Müslümanlar basit cılız gibi görülüyor. Kafirler ortalığı o eşekarları gibi ortalığı kaldırıyorlar. Ama bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim e, o küffarı alem çöp olarak atılır diyor. Çalışkan adamlar mesela kuvvetli e, dürüst adamlar Afganlılar onları çökertmeye çalıştılar. Rusya taarruz etti çöp olarak atıldı dağıldı Amerika taarruz etti Amerika perişan oldu gerisin geriye efendim memleketleri mahvediyorlar. Yani buna benzer içeride kargaşalar çıkartıyorlar Küffarı o alem buna benziyor gidiyor efendim tarumar ediyor köpük gibi ancak çöp olarak atılıyor bakıyorsunuz orası asli haliyle kalıyor tabii dünyada zalim vardır mazlum vardır efendim e, zalim olup üste olmaktansa mazlum olmak tercih edilir ancak Rabbim zalimlere de fırsat vermesin efendim e, sıhhat afiyetle selametle Rabbim huzurla bir ömür son nefeste iman cennetin nasip etsin. Temennimiz odur. Kargaşa iyi bir şey değil. Ancak tarih boyunca hep kafirler bu şekilde cevru zulmetmişlerdir etmişlerdir. Tasallut etmişlerdir. Ceberut etmişlerdir. Üste görülmüşlerdir. Ama posa olarak atılmışlardır. Çanakkale'de de hasılı. Onlar çöp olarak yedi düel. Kimi hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. curuf gibi ama onlar çöp olarak atılmış. Aslı ezanlar Efendim din mukaddesat kalmıştır ee, Efendim zarar vermek isteyen dini bozmak isteyenler de hepsi e, Dbeka ahirete gitmiş ancak din baki e, kalmıştır veem kusufil artık kezalike Yalıbullahhul emsal Allah misallerini böyle açıklıyor burada mühim bir mesele arz ediliyor onu paylaşmak istiyorum O da şu Allah Celle Celaluhu Münafıkları iki kısım olarak tanıtıyor. Kafirleri de iki kısım olarak tanıtıyor. Ayet-i kerimeleri incelediğimiz zaman Bakara Suresi'nde Meseluhum kemeselillezistauka de nara. O münafıkların misali ateşi tutuşturanlara benzer. Feleme ateş e, gece karanlıkta neredeyiz biz? Öyle zifiri karanlık ateş yakıyorlar, etrafını görüyorlar. Ha bak burada uçurum varmış. Ha bu tarafta efendim su varmış. Yol bu tarafaymış. Yani münafıkları Kur'an-ı Kerim böyle bir ateşe benzetiyor bir de suya benzetiyor ateşle su. Yani efendim güya sana yardımcı oluyor yol gösterir gibi görülüyor seni halbuki efendim ateşe atıyor sana su verir gibi görülüyor münafık iyi bir şey yapar gibi görünüyor veya kendisi ben Müslümanım diyor kendine bir alan açıyor oradan yürümeye çalışıyor halbuki efendim ölünce karanlıkta kalıyor. Veya bir başka misal, kesa e, kesa ibi mineseme gökten yağan yağmur gibidir zulmatun veradun ve berk o yağan yağmurdan şimşekler gök gürültüleri siyah bulutlar vardır yani münafık su gibi görülür şimşeklere benziyor karanlıklara benziyor kara bulutlara benziyor yani rahmet zannediyorsun albuki bütün şimşekler gürültülü gök gürültüsü kara bulutlar Kur'an-ı Kerim münafıkları böyle tarif ediyor bu misal. Kafirleri ise e, efendim çöllen karanlığa benzetiyor. Münafığı bu şekilde benzeten Allah. Ha keza darabel-kafiri suretin fi suret-in nur. Kafirleri Mevla'tıyla birisine 50. Valladine keferu amaluhum. Kafirlerin yaptıkları mesela bir kafir dürüst adam kimseye zararı yok hayatı boyunca ama Kur'an diyor ki onların kesere abim bir kıyatin yasibuhum Çölün ortasındaki bir adamın ee, ön tarafta baktığı zaman o sıcağın e, dalgalanmasıyla orayı serap yani su zannediyor. Oraya gidiyor ne güzel bir nehir var burada. Ne güzel bir göl var diyor. Bir bakıyor ki halbuki çöl. Yani o sıcak dalgası ona su gibi görülüyor. Kur'an'da diyor ki kafir bu şekilde insan gibi görsen de çöl gibidir. Onda su yok. Allah sevgisi, peygamber sevgisi, insanlık diye bir şey yok. Eline fırsat geçti mi ne ana tanıyor, ne baba tanıyor, ne merhamet tanıyor, ne bir şey tanıyor. Mazlumlara, çocuklara kurşun sıkıyor vesaire. Kafirleri mevlatı bu şekilde tanıtırken bir de evke ke zulümatin fi behrin lücciyi yağışâhu mevcun min fevkih mevcun min fevkih sehâb diyor. Yine kafirleri karanlıklara benzetiyor Allah. Ke Ka zulümatin, karanlıklar gibidir o kafir. Fi behrin diyor denizde. Lücciyyin, bir dalga ki yağışâhu mevcun. Şimdi bir hani denizde akıntılardan bahsedildi bir e, ters akıntı düz akıntı vesaire İstanbul Boğazı'nda iki üç tane akıntıdan bahsedildi alttan gelen bir akı, üstten gelen bir akıntı var alttan gelen ters akıntı var vesaire bu şekilde birkaç akıntılar ki zulumatın buyuruyor Kur'an misal içerisinde misaller verir. Fi denizde lujjiyin dalga yağşa hume başka bir dalga onu kaplıyor. Bir dalga böyle gidiyor, bir dalga böyle alttan gidiyor. Min feuki onun üstünde de öbür dalga. Min sahab üstünde de karanlık efendim bulutlar var. Kafirde Mevla'tele başka misalle böyle. Yani sana ihanet üzerine ihanet, dalga üzerine dalga, bela üzerine bela olur. Ekonomik yaptırımlar yapıyor, canına kıyıyor, malına kıyıyor, devletini yok ediyor. Ortamını yok ediyor, dinini yok ediyor. Karanlık üzerine karanlıklarla kabus gibi çöküyor kafir. Kafiri Allah böyle farklı tanıtıyor bize. Münafığı da efendim ateşle tanıtıyor, aydınlatır gibi suyla tanıtıyor. Sana su verecek zannediyorsun halbuki o suyundan fayda yok. Sana zarar veriyor şimşekten başka Karanlık buluttan başka bir şey değil Yani yağmur yağmıyor Münafık Kurban olduğum Allah'ım Her şeyin en iyisini bilen Allah Burada Meseli ve meselukum ke meseli raculin istavkada nara Farklı bir konu Resulullah Efendimiz buyurdu ki ben, Benim misalim şuna benzer Hadis-i şerif uzundur Özet olarak şu Hani gece ışıklar olur ee, Mahalle ışıkları veya bir ateş yakıldığı zaman böcekler etrafını toplanır. Böcekler içeri o ateşi bir şey zanneder, gider orada yanarlar. Efendim, Rasulallahü Aleyhisselam buyurdu ki ben de siz oradan çekmeye çalışıyorum. ...gitmeyin orada yanarsınız. Meseliyi o, meselüküm kemeselere cüneyiste o bir adam bir ateş yaktı. Lema oda ışık saçmaya başlayınca kabulühu jale alfaraj ve hazi dawab elti yaqan fi nard yaqan fiha. Hemen efendim böcekler etrafını üşüşürler, uçmaya başlarlar onu ışık zannederler. Yaklaştıkça ısısı tabi hızı da uçunca cız yandı. Yakanefi oraya düşerler düşerlerdi. Vecealeyh eee juzuhunne ve yalibune fe fe yaq tah himne Oraya düşerler diyor. Fezalike zalike meseliyye meselukum. İşte benim de misali misaliniz annesi. Cehenneme düşmeye çalışıyorsunuz. Ben yapmayın diye sizi tutuyorum. Yapmayın. Gitme. Hiç ki kumar, faiz, zina, yalan, gıybet, iftira Bunlar iyi şeyler değil yetkiliysen efendim Allah'a kulluğa efendim peygambere ümmet olma insanlığa yarayışa kimsenin canına malına ırzına tasallüt etmemeyi yapma. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu yapıyor, söylüyor. Düşme bu ateşe diye uğraşıyor. Şimdi benim misalim bu. Ben sizi cehenneme efendim düşmekten sizi tutuyorum. Helûme efendim anneanneler cehennemden gelin cehennemden gelin cehennemden kurtulun cehenneme gitmeyin Bukhari hadisi 6483. hadis gitmeyin cehenneme yoksa düşersiniz oraya efendim e, bu şekilde ama siz bana galip geliyorsunuz siz bana galip ve ni bana galip geliyorsunuz yani elimden kurtuluyorsunuz tutuyorum gitmeyin kurtuluyor efendim ateşe Resulullah Efendimiz tutuyor. Daha dünyaya geldiği gibi bizi en çok seven e, tabii tartışmasız Rabbimizdir. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyaya geldiği gibi daha bebek dünyaya geliyor. Ayağını yere basıyor. Bastığı gibi mübarek ayaklarını yere basıyor. Secdeye kapanıyor. Ümmetim diyor. Ümmetimi istiyorum ya Rabbim diyor. Mevla'ın o kuvveti veriyor. Peygamber çünkü. Evet insan ama peygamber. Direkt secdeye ümmeti ümmeti diyor. Yani tutuyor. Yapmayın yapmayın. Kendinize gelin. Evet, Allah'ın verdiği hayat hürriyetini Allah'a kulluğa kullanın. 18. ayet. Ellezine o kimseler istecabu li rabbihim husna. Allah'ın celle celaluhu'na efendim itaat ile icabet ettiler. Li rabbihim rabblerine el husna. Yani güzellikle, itaat ile, Allah'a kullukla, emrine itaat ile ve gelen haberlere tasdik ile ve ayetlere boyun eğmekle Allah'ın emirlerine icabet ettiler. وَالَّذ۪ينَ لَمْ يَسْتَج۪يبُوا <gülüyor> لَهُ Allah'a icabet etmeyenler. Adam diyor ben istediğimi yaparım. Olabilir. Olabilir. Fakat şunu bil ki Mevla Celle Celaluhu kendisini icabet edenlere veresiye çalıştırıyor. Adam 50 sene, 60 sene, 80 sene namaz, oruç, ibadet her sene misal, hac yapıyor, umreler yapıyor. Teheccütler kılıyor, kılıyor, kılıyor. Ne oldu? Bir şey olmuyor. Yani bu kadar namaz kıldın ne oldu? Bir şey olmadı. Hiçbir şey olmayacak, olacak. Nerede? Ölüm anında. Ölüm anında o zaman tevdi ediliyor. Yani işin bitince eşittir, sonsuz. Kulum sen dediğimi yaptın, sonsuz. Ne istiyorsan Allah olarak sana yardımcı olacağım. Peki, şimdi bu böyle. İki, <gülüyor> Allah'a icabet etme. Ben istediğimi yaparım, ben büyük adamım, ben özgürüm, ben hürüm vesaire. Lev enne lehum ma fil ardi cemiyan. Ölüm anında lev enne lehum onlar için olsa mafil ardı yeryüzünde cemian tamamı ve mislehu ma'u bir dünya daha olsa leftedev bihi elbette cehennemden kurtulmak için vermeye kalkışacak. Halbuki Mevla Teala 10 milyonluk malın var binaların var onu demiyor. 400 bin lira kenarda paran varsa 10 bin lira vereceksin diyor. Bak 10 milyon değil gayrimenkulleri ev, bark, bahçe, işhanları, fabrikan. Bunlar satılık değilse zekat gerekmiyor. E nereden zekat ödeyeceğiz? Kenarda paran var mı? E var ne kadar? 400 bin liram var. E ne kadar var? 200 bin liram var. Ne kadar? 40 bin liram var. Bin lira zekat ödeyeceğiz. Bak evine gerekmiyor. E arabana gerekmiyor. O kadar arsaların var, binaların var. Gerekmiyor. Satılık değil. E bunlar duruyor. Babadan kalan e, arazilerin var. Memlekette 100 dönüm arazim var. Gerekmiyor. Bunlar nedir? İşte ömür sermayınızı, canımı, malımı, evladını Allah'a seferber edeceğiz. Ölünceye kadar. Ha, bunlar benim emrime icabet etmediler. Kur'an-ı Kerim net söylüyor. Efendim e hani ne oluyor ki? Ne mi oluyor? Ölünce oluyor ne oluyor? Ölünceye kadar bir şey olduğu yok. Biz gaybe inanırız. Mevla Teala bunları vaat ediyor. Kullarım ben dediğimi yapacağım. Allah dediğini yapar. Allah'a icabet etmediler, dediğini yapmadılar. Siz bilirsiniz, Allah aceleci değil, ölünceye kadar mühlet vardır. İmtihana girdin, 4 saat veriyorlar. İster kağıdı boş bırak, ister yarım saatte çık, ister 2 saat sonra çık, bir şey demezler orada. Seni serbest bırakırlar, kağıt 100 tane soru var. Mevla arada kulunu serbest bırak. kulum ölünceye kadar serbestsin. Adam diyor ki ben istediğimi yaparım, istediğim gibi hürüm, özgürüm, yaşayabilirim. Zaten öyle. Başka bir şey mi zannediyorsun sen? Zaten öyle. Öyle işte. Yani şu anda insanoğlu diyecek ki Allah'ım beni yaratan sensin. Bir defa ömür yaşıyorum. Bunu senin yolunda kullanacağım. Akıllı, dirayetli kendimize acıyacağız. Kendimize sahip çıkacağız. Hadi, hakaret, alay etmek, karşı çıkmak bu mu yani? Bir hem İslam olalım hem insan olalım. Yani bir şey yaparken biraz insan gibi. insan gibi hareket etmek lazım. Şimdi burada ayeti kerime çok net söylüyor. Kullarım. Benim emrime icabet ederseniz akıbetinizi kurtarırsın. Benim emrime icabet etmediniz. Ama şunu bilin. Öldüğünüzde dünyayı bir dünya kadar daha ha, dünyanız olsa lef tedevbihi onu bedel olarak cehennemden kurtulmak için vermeye kalkışacaksınız. Fakir yetim muhtaçları. Aa, şu dünyaları vereyim de ben kurtulayım. Onlara <gülüyor> çok ağır bir hesap var. Su kelimesi çok kötü bir hesap var. Hani namazın, hani orucun, hani zekatın, hani ibadetin, hani anneye babaya efendim evlatlığın, hani komşuya hürmetin, saygın, şefkatin, merhametin, asaletin, izzetin, yetkiliydin, sana yetki verdim. Niye benim kullarımı bana davet etmedin? Ben sana imkan verdim. Niye imkanlarını benim yoluma seferber etmedin? Ben sana sağlık verdim. Niye bana efendim kulluk etmedin? Ben sana efendim kullarımın idaresini teslim ettim. Niye kullarımı bana kulluk ettirmedin de benden uzaklaştırmaya çalıştın? Ne cevap verilecek? Ben özgürdüm O bu mu? Ulaike lehum su'ul hesab Çok kötü bir hesap var orada Ve mevahum cehennem Onların varacağı yer cehennemdir dünyada, dünyada bir şey yok Dünyada Müslüman da kafir de veresiye çalışıyor Müslüman Allah'a kulluk eder Akıllıdır dirayetlidir Kendini sever Ve Allah'ın uzununda mahcup olmayayım diye kendini parçalar Allah'ım ne dersen ben yaparım Çünkü gökleri ben tutmuyorum Yeri ben tutmuyorum Canımı da bana ait değil ne zaman efendim hayatımız bitecek o da belli değil. Allah'ım sen dediğini yaparım diyor. Dünyanın en akıllı insanları Rabbisine boyun eğenlerdir. Dünyanın en akıllı insanları bana sorsanız mülkün sahibi Allah'ı tanıyıp ona kulluk edenlerdir. Dünyanın en gabi insanları efendim hamaka insanları yaratıcısını tanımayan ve nerede yaşadığını bilmeyen insanlardır. İşte Mevla Teala kullarım. Siz benim emrime icabet etmediyseniz siz bilirsiniz ölünce değil dünyayı bir dünya kadar daha dünyaları vermek isteyeceksiniz. Bunlar kabul edilmeyecek. Çünkü Allah yaratmada aciz değil. Allah dileseydi dünyayı elli kat daha büyük yüz kat daha büyük yaratırdı. Allah'ın yaratmasında gücünde bir e, sıkı, sınır yoktur. Ve mevahum cehennem varacaklar yer cehennemdir. İşte Müslüman veresiye çalışıyor. Eşittir ölünce cennet. Kafir de inançsız da ben istediğimi yaparım. Evet o da eşittir e, ölünce eşittirini koyuyor. Sonsuz cehenneme gidiyor. Sonsuz su yok. Sonsuz yiyecek yok. Sonsuz Mevla Allah tarafına bakmıyor. Senin özgürlüğün buraya kadar. E, Mevla Allah dünyada konuşturuyor ama adam istediği gibi Allah'a, peygambere, dine, Müslüman'a hakaret ediyor. Konuşuyor ben istediğimi yaparım diyor. Olabilir. Ölünceye kadar. Ulema'yı asıyor, kesiyor. Peygamberleri katlediyor. Ne kadar peygamber, Koca Yahya Aleyhisselam, Zekeri Aleyhisselam'ı şehit ettiler. Adam istediğimi yaparım dediler. Yaptılar. Ne oldu? Zekeri Aleyhisselam şehit oldu. Onu şehit edenler suası cehenneme gitti. Ve vahum cehennem. Varacakları yer <gülüyor> cehenneme. Ne kadar kötü bir döşektir orada. Mevla tellelehum Eee min cehenneme mihadun öümfe okuy kavaç o kafirlere cehennemde altlarında cehennem döşeği var diyor ayet döşek kelimesi alevli bir döşek böyle dikenli adam oraya yatırılıyor o şeyin arasına giriyor üstten de diyor aynen öyle bir yorgan var diyor başından da sonundan da kilitleniyor ayet adam diyor ki kabul etmiyorum ben istediğimi yap hay anladık öldükten sonra bunlar geçersiz onun için yani bu tür söylem geliştirmekle bunlar bunlar ya nasıl ki insanoğlu annede kalmıyor dünyaya geliyor dünyada kalmıyor kabre gidiyor kabirde de bırakmayacaklar. Galu <gülüyor> insanlar ya ile men ba'sela min ber bizi bu kabirden kim kaldırdı? Acama vadir Rahman Allah'ın vadettiği ettiği bu Evet ulaikelehum su'ul hisap onlara çok kötü bir hesap vardır fiddaril ahirete yunakashuna alel nakir el Kutmir, el Celil, el Hakir. Yani küçük büyük her şeyden hesaba çekilecek. Men loq el hesab özbe. Kim men husbe Kim hesap başladı? Hani namazın, hani orucun, hani zekatın hesap başladı mı? Namaz yok şey yoksa özbe azap başladı. velakin men el Hesaptan münakaşa başladı mı? Niye içki içtin? Niye kumar oynadın? Yehlik diyor hesabı helak oldu gitti diyor bu işin şakası yok peki 19. ayetteyiz Efemen ya'lemu bilmez mi enneme unzile ileyk Habibim sana indirildi bu Kur'an Min <gülüyor> Rabbik Rabbin tarafından el hak bu haktır Kur'an-ı Kerim'in her harfi her harekesi Allah'a ait Allah tarafından Resulullah Efendimiz'e bildirilmiştir Resulullah Efendimiz'in herhangi bir dahli yok İşte bu ayet Efemen men ya'lemu ennemâ unzile ileyke min rabbike'l hak Kemen huwa ama innemâ yetedekkeru ulul albab. Şimdi ben burada bir harf ilave etmedim Bir harf bir şey koymadım Bunu Allah'a Cebrail Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam Resulullah Efendimiz'e Resulullah Efendimiz tarafından biz öğrendik Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da Öğrendiğine bir harf bir kelime katmadı ama şimdi bakıyorsunuz din adına konuşan dinsizler, din adına konuşan dinsizler çıktı. Bunlar diyorlar ki bu Allah'ın ayetlerini peygamber onları süsledi. İnsanların anlayacağı şekilde bazı ilaveler cenneti vesaire tasvir etti diye Kur'an'a en büyük iftirayı ve en büyük dinsizliğini ortaya koyan menfur izahat yapanlar var. Sakın sakın, sakın kafirden beter ki. Efendim din dairesinin dışına çıkartır bunlar. Allah muhafaza eylesin. Yani Kur'an-ı Kerim'i asli haliyle Allah levhi mahfuzda, levh mahfuzdan dünya semasına, dünya semasından asli haline bir noktasına dokunmadan Cebrail Aleyhisselam Resulullah Efendimiz sahabeye ve bu şekilde günümüze kadar geldi. En ufak bir şöyle de ilave var diyen kafirden beter ka dinden çıkar. Akıbetini çok... ...net kaybeder. Allah muhafaza. Efe ya ya'lemu bilmez mi enneme un zile ilek... ...sana indirildi Rabbi Rabbik... ...Rabbin tarafından saf altın gibi Mevla Teala... ...sana katışıksız bir kitap gönderdi. Min ki el hak bu haktır. Kemen huve ama Yani e, efendim hakkı inkar eden... E, ...kör gibi. Öyle olabilir mi? Olur mu? Olmaz. İnnema yetezekkeru ancak Kur'an-ı Kerim'den ibret alır, öğüt alır ulul elbab. Öz akıl sahibi kullar anlarlar diyor Kurban olayım. 20, 20. ayet. Ellezine o kimseler <gülüyor> ki yufuna bi ahdilla Allah'a verdikleri ahdi yerine getirirler ve la yankudun el Allah'a verdikleri sözü canımı sana teslim ediyorum. Aklım senin emirlerine tabi kılıyorum. Kalbim senin sevginle dolduruyorum. Verdikleri sözü bozmazlar. Peki o söz nedir gibi binci ayet veliden yasilun. Yasilun Allahu bihi. Allah'ın emirlerine efendim yasını sıla-i rahim bağ kurmak demektir. Hasta ziyaretine gitmeyi mevla ister, cenazeye gitmeyi ister, iyilik yapmayı ister, emr-i varf yapmayı ister, ibadeti taat edilmesini ister, gibi büyüklere hürmeti, saygıyı ister. Mevla tamam ya Rabbim. Biz akraba alakasını keseceğiz. Senin dediklerini yapacağız. Maamirullahi en yusla suli rahim ve yaxshouna Rabbhum yaxshouna ile yaxafun arasına fark var yaxshouna Rabbhum ve yaxafun yaxshouna korku yaxafun korku fark ne yaxshouna Rabbhum Allahın Allahtan korkarlar rahmetini umarak sevgi ve muhabbetle yani bir insan efendi babasını çok seviyor veya çok değer verdiği birisini seviyor ama yanlış yapmayayım diye de korkuyor. Ama hata yapsa da bağışlayacağını biliyor. Ya Rabbi, haşiyet muhabbetle olur ve yahafun korkarlar. Ya şu yanlışım var, bu günahım var. Su el ya kötü hesaba çekilir miyiz acaba? Yani Allah bize niye bunları yaptın da der mi bundan da? Yani hauf ve haşiyet arasındaki fark. Haşiyet sevgi ve muhabbetle yanlış yapmayayım. Hauf ise hataları var. Rabbim beni affetsin, kötü akıbetten korusun. 22. ayet Vallazina hum keser ki sabaru sabrettiler ittiqa ve ci rabbihim Allah'ın rızasını elde etmek için sabredenler ve akamu's sala ve o iman gereği namazını kıldılar ve enfakû mimma nahum verdiğimiz rızıklardan infak ettiler sirren ve gizli ve aşikar ve yedraûne bil haseneti's seyyi'e onlar sevaplarla, iyiliklerle kötülükleri savarlar, silerler. Yani sevaplarla kötülükleri silerler. <gülüyor> Akıbet yurdu onlar içindir. Bu ayet-i kerimede şöyle e, tefsirlerde izahat vardır. Dokuz tane özellik var diyor bir Müslümanın. Verdiği sözünü tutar diyor. Efendim nakzı ahdetmemek. Yani yapmayacağı bir şeyi söz vermez. Sılayı rahmi yerine getirmek, akraba alakasını gözetir. Ee, Rabbinin azametinden korkar. Allah'ın azameti hesabın kötüzlüğünden, fenasından korkar. Kötü bir azaba düşmeyeyim de yani günah işlememeye çalışır diyor. Efendim rızayı bariyi talep eder. Efendim ikameti salat namazını kılması. Merzuk olduğu rızıktan gizli ve aşikar infak etmek. Zekatını hayır hasenatını yapması. Bir de seyyiyi hasene ile def etmesi. Bu ne demektir? Yani bir yanlış yaptığımız zaman tahtayı yazdık, çizdik, simsiyah oldu. Sileceksin. Silmek iyiliktir. İbadetü i taat, zikir, tesbih, tahmid. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Es salatu ila es vel cuma ila cumra ve ramazan il ramazan vel umre ila umre. Bir namaz diğer namazını, bir cuma diğer cumasını, bir ramazan ramazanı dedik, cumayı dedik. E, bir cuma diğer cuması arasını. Vel umre ila umre, bir umre diğer umre. kefaretin lima. Arasını siler siler beş nebîl kebâir büyük günahlardan kaçınılırsa cennetu adin bunları adın cennetleri vardır yedhulûne hauriyeyi dahil olacaklar ve men salaha min babalarından salih olanlar ve ezvâcihim eşlerinden ve zürriyetin ve e, onların zürriyetlerinden ve ve melekler yedhulûne aleyhim min kulli bab. meleklerle beraber diyor her türlü kapıdan cennete verir. dahil olurlar Selamun aleykum onlara selam verilir ...melekler selam verir onlara... ...bima sabertum... ...sabrettiniz... ...yani Allah'ın emirlerine nasıl yapıştınız... ...sabır gerekiyor ısrarla... ...aksatmadan haramlardan kaçtınız... ...içki içmem, zina etmem... ...müzik dinlemem haramlardan... ...yani sabır... ...günahlardan kendini tuttu... ...Allah'ın Feni ...felime ukbeddar... ...onların varacağı akıbet yurdu... ...ne kadar güzeldir... ...evet... ...şimdi burada... Münafığın alametini arz ediyor. Bir iki bu hususta rivayeti bir arz edelim bitirelim. Münafığın özelliği. Söz verir sözünü bozar. İza hâsa ve fecere. Kızdığı zaman efendim ev, ı, dava ettiği zaman fecere yani yala, yanlış yapar. Söver diyor. Ve izâ haddese keze ve konuşur yalan söyler. Ve izâ tümüne emanet edildiği zaman da hân ihanet eder diyor. İtfâ billetih yahsenu yani kötülüğü Gider. Fiyda lüzi birine k ve birine yani sana biri kötülük yaptı, iyilik yap. Öyle bir iyilik yap ki fiyda lüzi birine k ve birine o seninle düşmanlık olduğun kişi kendine huveli gün hamim, sanki sıcak bir dost oluyor. Sıcak bir dost. Allah Allah, ben buna kötülük yapayım. Bu adam iyilik yapıyor. ve yulaqay ile dedi o, bununla ancak sabredenler karşılaşırlar. Ama yulaqay ile dedi halzını çok büyük bir paya ulaşırlar. Yani kötülüğe iyilik. Her kişinin işidir. Bunu yapmak gerekiyor. Efendim, Rasulülüm burada buyurdu. Bunu da arz edip bitirelim. Heltedır ona cennetin halkı. Allah yaratında ilk cennete giren kim olduğunu biliyor musunuz? Allah var, Siz ya Resulullah daha iyi bilirsiniz. Evvelu <gülüyor> min Yani darda zorda olduğu halde fakir ama sabrediyor. Efendim, insanlara kötülük yapmıyor ve o şekilde. Darbaka e, ahirete e, kalbinde o sıkıntı olmasına rağmen ihtiyacı olmasına rağmen Mevla Celle Celaluhu'na nereden geldi vesaire diye sercenişte bulunmuyor. Sabrediyor e, vefat ediyor. Ödeme imkanı da kalmamış ama bu şekilde vefat etmiş. Yani El -fakru Resulullah Efendimiz'in fakirlik benim övünç kaynağımdım buyuruyor. Acayip. Yani burada şu demektir haline sabretmeyi bilmek lazım. İnsan haline sabredecek. Peygamber e, Efendimiz (s.a.v.) yine ziyaretü kubru şuhadan. Eee efendimiz (s.a.v.) 25. E, ayette kalacağız. Ali (s.a.v.) efendimiz şehitlerin kabirlerini ziyaret ederdi. Fi <fî kullu> esikullü haul <havl> <fî kullu hâul> ve <fî> yequl <kullu> lahum selamun aleykum bima sabartum. Size selam olsun. Bi <fî> fena ve hukbad dar <âkıbet> yurdu sizin için ne güzeldir. Evet. Rabbim celle celaluhu ee, şehitlerimize de rahmet eylesin şefaatlerine nail eylesin son nefeste iman cennetiyle cemal ile müşerref eylesin. Rabbim ömür sermayemizi razı olduğu bir şekilde son nefeste iman cennetiyle müşerref eylesin. Amin. Subhan rabbil ve ve ve Muhammedin ve ve sahbihi Ya Rabbi Ömür sermayemizi rızana uygun kullanmaya muvaffak eyle. Ahirette yüzü ak, gönlü pak olacak. İyi ki ben ibadet taat etmişim. İyi ki ya Rabbim senin dediğini yapmışım. Habibinden onun yolundan ayrılmadım diye sevinecek işlerle Rabbim bizleri meşgul eylesin. Dünyada gününü gün edip de sonsuz ahireti zayi etmekten Allah bizleri ve bütün din kardeşlerimizi muhafaza eylesin. Sevgili Allah'ım ömür sermayemizi rızasına uygun bir şekilde Son nefeste iman Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek Huzuruna varmaya muvaffak eylesin El fatiha Allah'a emanet Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Elrahmanirrahim er